Kardeşlerim, şüphesiz ben sizler için güvenilir bir nasihatçiyim. Ebu Hanzala. Allah'ın adıyla. Kullarını vahiy ile aydınlatıp şirk, bidat ve haramların zulümatından kurtaran Allah'a subhanallahu ve teala hamdolsun. Rabbinin emirlerini ümmetine eksiksiz olarak ulaştıran ve onların gecesi gündüz misali aydınlık bir yol üzere bırakan nebiye Salat ve selam olsun. Müminler kardeştir. Onların kardeşlikleri Allah subhanallahu ve Teala tarafındandır. Ve Müslümanlar bu kardeşliği hidayetten sonra en büyük nimet olarak bilirler. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah'ın size olan nimetini anın. Hani siz birbirinize düşmandınız Allah gönüllerinizi birbirine yaklaştırdı da onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Doğru yola erişmeniz için Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Ali İmran Suresi 103. Ayet O, onların, müminlerin kalplerinin arasını uzlaştırdı. Sen yeryüzünde bulunanların tümünü harcasaydın, Onların kalplerinin arasını uzlaştıramazdın, fakat Allah aralarını uzlaştırdı. Şüphesiz O yücedir, hakimdir. Enfal Suresi 63. Ayet Kardeşlerim, bizleri kendi katından bir nimetle kardeş kılan Rabbimiz, bunun sonrasında bizlere bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Kardeşliğimizin devamı için bazı haklara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan biri de nasihattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Biz kendisine kimin için nasihattir dedik? Peygamber Efendimiz Allah, kitabı, Resulü, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir dedi. Kardeşler olarak birbirimizde hata gördüğümüzde uyarımızı yapmalı, birbirimizi terk etmemeliyiz. Hususen bu hata, itikada taalluk eden cinstense daha hassas olmalı, kendimiz için temenni ettiğimiz hayrı, kardeşlerimiz için de temenni etmeli, ihlas ve Allah'tan yardım dileyerek nasihatlerimizi esirgememeliyiz. Din ancak bu şekilde ayakta durur. İslam alimleri nasihate dair yukarıda geçen hadisi dinin üzerine kaim olduğu esaslardan kabul etmişlerdir. Bu çok büyük bir hadistir. İslam bu hadis üzerine kurulmuştur. Bazı alimler bu hadisi dinin dört’te biri kabul ederler. Bilakis bu hadis tek başına dinin üzerinde döndüğü hadislerdendir. İmam Nebevi'nin Müslim Şehlerinden 2 Taksim 27 Bu kelime, lugat anlamı olarak dahi çok engin manalar içeriyor. Nasihat, ihlas demektir. Yani arındırılmış, halis kılınmış anlamındadır. Rabbimiz kitabında nasuh tevbe diyor. Hani yalandan, azimsizlikten arınmış, safi tevbe anlamında. İşte İslam, nasihat eden kişinin kardeşini aldatmayıp sözünü halisane söylediği için yaptığı bu işe nasihat demiştir. Hakeza Araplar dikişe de nasihat demiştir. Çünkü diken kusurları kapatır veya eksik olanı daha iyi olması için tamamlar. Nasihat eden de kardeşinin bir eksiğini gidermeye uğraştığı için sökükleri diken terziye benzetilmiştir. Sözün hangi manasını kabul edersek edelim, güzeldir ve bu yazdıklarıma şahit olan Rabbim biliyor ki, benim de amacım budur. Kendim gibi gördüğüm kardeşlerime sözü halis kılmak ve oluştuğuna inandığım akidevi bir eksikliği gidermektir. Hususen bazı kardeşlerim hem kendileri hem de kardeşleri için benden nasihat talebinde bulundular. Durum böyle olunca, Erdem olan nasihat üzerimize vacip oldu. Resulullah, Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır dedi. Ey Allah'ın Resulü, nedir onlar? diye sorulduğunda, onunla karşılaştığında ona selam ver. Seni davet ettiğinde davetine git. Vefat ettiğinde cenazesine iştirak et. Aksırdığında ve elhamdülillah dediğinde yerhamükallah de. Hasta olduğunda ziyaretine git. Senden nasihat istediğinde ona nasihat et, buyurdu. Son dönemlerde bazı kardeşlerimiz daha önceden onlardan duymadığımız bir takım düşünceler ortaya attı. Bu düşünceler bizim yanımızda itikada taalluk eden problemli düşüncelerdir. Bu düşünceyi savunan insanlarla İslam kardeşliği düzeyinde bir hukukumuzun olduğu malumdur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu hukuka binaen sapma olarak gördüğüm düşünceler ve bu düşüncelerin kaynaklandığı asıllara yönelik bir şeyler yazma gereği hissettim. Aslen benzeri düşünceler 2008 yılında bazıları tarafından dilendirildi. Biz güncel İhtikat meseleleri adlı kitabımızda bunlara cevap verdik. Şu an ortaya atılan düşüncelerin 2008'deki düşüncelerden hiçbir farkı yoktur. Menhecimizin gereği olarak bir defa konuştuğumuz bir meselede ikinci defa konuşmak yoktur. Ancak bu kardeşlerimizde aramızda olan sevgi bağı, kendimiz için istediğimiz hayrı onlar için de isteme düşüncesiyle ve kardeşlerimizi düştükleri noktadan kaldırmasına yardımcı olmasını umarak tekrar yazmanın doğru olacağına inandım. Bu yazının herkes için hayırlı olmasını Rabbimden temenni ederek, bu düşünceleri tek tek ele almaya çalışacağım. Cihad alimleri meseleleri daha iyi bilir, çıkmazı. Her 3-4 yılda bir, birileri bu cümleyi bayraklaştırıp çıkış yapıyor. Yaşadığımız vakayla hiçbir ilgisi olmayan insanların kendi vakalarını baz alarak verdikleri fetvalar, Aktardıkları hatalı icmalar, tarihin tozlu sayfalarından aktardıkları ve aslında aleyhlerine olan nakillerle gündemi meşgul ediyorlar. Birçok meselenin gelip kilitlendiği nokta, cihad alimleri daha iyi bilir, sözüdür. Kardeşlerim, hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama bu cümle hüküm ifade eden bir cümledir. Ve her hüküm bildiren cümle gibi bu cümlede delile muhtaçtır. Özellikle de vakaya yansıyan ve itikatla alakalı bazı meselelerde bu sözün gereğince amel edildiği düşünülürse olayın vahameti daha iyi anlaşılacaktır. Bazıları bu hüküm ifade eden cümle için şu delili zikrediyorlar. ''Bizim yolumuzda cihad edenleri biz doğru yola eriştiririz.'' Ankebut Suresi 69. Ayet İlginç olan şey bu ayet Mekki'dir yani cihat farz kılınmadan önce inmiştir. Mesela Furkan suresinde yer alan ''O Kur'an'la onlara karşı büyük cihad et'' ayetini kimse kıtal anlamında yorumlamamıştır. Cihad henüz farz kılınmadığı için bu ayette kast edilen mücadeledir denmiştir. Aynısı Ankebut suresindeki ayet içinde geçerlidir. Lafız itibariyle Allah subhanallahu ve Teala yolunda cihad edenleri kapsasa da bu ayet indiğinde henüz cihad, kıtal, farz kılınmadığı için asıl kastedilen Allah için çabalayanlardır. Zaten bu ayetin tefsirinde alimlerin ne dediğine müracaat edilseydi mesele daha iyi anlaşılırdı. İmam Kurtubi'nin Rahimehullah tefsirinden ayet hakkında selefin söylediklerini aktararak izaha başlamak istiyorum. Suddi ve başkaları bu ayet kıtal farz kılınmadan önce inmiştir. İbni Atiye, bu örfi olan cihattan yani kıtalden öncedir. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan umumi mücadele içindir. İbni Abbas ve İbrahim bin Etem, bu ayet bildikleriyle amel edenler içindir. İbni Abbas, biz itaat hususunda mücadele edenleri sevap yollarımıza iletiriz demiştir. Bu ayet her türlü cihadı kapsar. Bundan dolayı selef, Allah yolunda cihad edenleri de bu ayete dahil etmiştir. Ancak bazılarının yaptığı gibi sadece kıtal edenlere hasredip onların dışındakilerden nefiyetmemiştir. Özellikle seleften bir nakille süslenen ve hatalı bir anlamın tercih edildiği bu tutum ilim sahibi kardeşlerimize yakışmaz. Süfyan bin Uyeyn'e Abdullah bin Mübare'ye yaptığı nasihatte şöyle der. İnsanlar ihtilaf ettiğinde sen cihad edenlerin sözünü al. Çünkü Allah onları doğru yola ileteceğini söylemiştir. Bu nakil, insanlar ihtilaf ettiğinde sen her halükarda cihad edenlere yapış anlamına gelmez. Ne nas ne de akıl bunu doğrulamaz. Kaldı ki bu anlam kastedilmişse de hatalıdır. Mesela bu ve benzeri sözlerin sahipleri olan Selef, Allah yolunda cihad eden Emevi ve Abbasileri her anlamda kabul mü ettiler? Onların itikadi, ahlaki ve siyasi hatalarına cihad sancağının sahipleri diye muhafakat mı ettiler? Asla. Peki bu mantığa göre en eski cihad cemaatlerinden olan Hamas'ın demokratik tercihine de sükut edilmeli değil miydi? Veya Afganistan'da 40 yılı aşkın cihad eden ancak itikatta matur dili seçenlere de hak verilmeli değil miydi? Her cihad eden doğru yola iletilmişse, kabirlere ibadet eden, boynunda kendini koruduğuna inandığı muskasıyla işgalcilere karşı cihad edenler ve onların mollaları da mı hakka isabet etmişti? Nasihatimize muhatap olan kardeşlerimizin bunları söylemeyecek basirete sahip olduklarından hiç kuşkum yok. Ancak bu durum kardeşlerimizin her ne kadar onları bağlamasa da mezheplerin gereği olan bu sonuçları onlara hatırlatmamıza da engel değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde cihad edenlerden öyle hatalar sadır oldu ki bu anlayışa göre onların da doğru yola iletildiklerini kabul edip hatalı olduklarını düşünmemek gerekir. Örneğin cihada çıkmış birinin Allah Resulüne Adaletli ol ey Muhammed dediğini biliyoruz. Yani fetih sonrası Ensar'ın gençlerinden bir topluluk yeni Müslüman olanlara fazladan ganimet verildiğini duyunca Allah Resulü'nün akrabalarını kayırdığını ve Ensar'a tercih ettiğini düşünmüştü. Ki bu iki örnek de itikadi hataya işarettir. Uhud gününde sahabenin birçoğunun Allah Resulü'ne isyan ettiğini biliyoruz. Okçular yerlerinde sebat etmeyerek yenilgiye sebep olmuş, sahabelerin büyük çoğunluğu savaşın kızışma anında Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem bırakıp kaçmıştı. Bu ve benzeri örnekler ahlaki ve menheci hataya işarettir. Bunun gibi örnekleri daha çoğaltabiliriz. Şayet cihad ediyor olmak, hakka isabet anlamına gelseydi her halükarda bu olayları farklı yorumlamamız gerekirdi. Ancak cihad ediyor da olsa herkes vahiy ölçüsüyle değerlendirildiğinden dolayı bu olaylara hata nazarıyla bakıyoruz. Bazı kardeşlerimizin Selef imamlarına istinaden sahabe varken bize laf düşmez mealindeki sözlerini konumuz sadedinde kullandıklarını duyunca şaşırmamak elde değil. Yani nasıl ki Selef sahabenin konuştuğu konularda bize laf düşmez demişse, Cihad alimlerinin konuştuğu konularda da bizlere laf düşmez denmek isteniyor. Evvelen bu sözde açıkça cihad ehlini sahabe seviyesine çıkarmak vardır ki, benim zannım bu sözün sahibi bu anlamı kastetmemiştir. Bunu söylemeyecek kadar ilimden nasibini almıştır. Saniyen Selef, bizim zamanımızın alimleri varken bize söz düşmez dememiştir ki, bu söz bu bağlamda zikredilsin. Bu söz hem yanlış anlaşılmış hem de yanlış yerde kullanılmıştır. Salisen bu söz ayet olmadığı gibi hadis de değildir. Selefin hatta bizzat sahabenin kendi bu sözün gereğiyle amel etmemiştir. Örneğin Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhüm hem cihad ehlindendir hem sahabedir hem de cennette müjdelenmiştir. Sahabe onların nasza muhalefet ettikleri yerlerde nasıl davranmışlardır? Burası mühimdir. Onlar varken bize söz düşmez deyip susmuşlar mıdır, yoksa nasın gereğince mi etmişlerdir? Bir örnek. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh şöyle demektedir. Neredeyse gökten başınıza taş yağacak, ben size Allah'ın Resulü böyle söylüyor diyorum, siz bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle söyledi diyorsunuz. Kendilerine ittiba edilmesi, ayetle emredilmiş insanların tutumu bu konuda nettir. Rabbim bizlere ve İslam davası için dertlenen kardeşlerimize hüsnü fehm ihsan eylesin. Ayrıca bu mezhebin gereğine göre cihad alimlerinin sözleri iptal edilmeli değil midir? Mesela kendilerinden önce daha büyük savaşlar vermiş ve tüm ümmetin takdirini kazanmış alimler eşariydi. Kudüs fethi kendisiyle müesser olan Selahaddin Eyyubi veya diğerleri. Oysa cihad alimlerinin akidebi meselelerde tercih ettikleri selefilik, eşarilikten aykırı olduğu gibi onu bidat fırkalarından saymaktadır. Bu durumda cihad alimlerinin tercihi olan selefilik mi, yoksa onlardan yüzyıllar önce cihad etmiş eşarilerin yolu mu hatalı oluyor? Veya maturidi. Mevleviler Afganistan'da selefi cihad ehlinden daha fazladır. Bu durumda maturidiliğin itikadın tüm konularında hak olduğu kanaatine mi varmalıyız? Yine Abdülkadir bin Abdülaziz cihad alimlerindendir ve şu anda cihad alimleri ve öncüleri hakkındaki olumsuz düşünceleri ortadadır. Nasıl yapmalı, nasıl anlamalıyız? Aslında anlatmak istediğim açıktır. Dinde asıl olmayanı asıl, hüccet olmayanı hüccet yaptığınızda ortaya bu türden çelişkilerin çıkması normaldir. Kardeşlerimizin düşünmesi gereken bir başka meselenin de, Türkiye'de davetimize muhatap olan sofilerin kendi alim ve şeyhlerine bakışıyla, bizimki arasında nasıl bir fark olduğu meselesidir. Muhtemelen bazı nazari farklar zikredilecektir. Ancak onlar da, Şeyhlerin kitabı bizden daha iyi anladığı ve asla kitaba muhalefet etmeyecek iman ve takvaya sahip olduğu kanaatine sahip olduklarını unutmamak gerekir. Zaten onları bu hataya düşüren de bu zanlarıdır. Yoksa şeyhlerinin kitap ve sünnetin üstünde olduğunu azınlık bir grup hariç hiçbir tasavvuf fırkası kabul etmez. Sonuç olarak kardeşlerimize nasihatimiz, bir usul olarak benimsedikleri ve birçok meselede de pratik olarak uyguladıkları bu asınlarını gözden geçirmeleridir. Allah subhanallahu ve Teala bizleri hakka muvaffak kılsın. Kıyası yanlış mikyaslarla ters yüz etmek İçinde yaşadığımız toplum, Mekke toplumuna kıyas edilmez diyorsunuz. Arada ciddi farklar olduğunu savunuyorsunuz. Mekke toplumu kelime-i tevhid'i inkar ediyor, ağızlarına dahi almıyorlardı. Bu toplumsa bu kelimeyi inkar etmiyor, bilakis kabul ediyor diyorsunuz. Mekkeliler çoğunlukla ahirete inanmıyorlardı. Bizim toplumsa ahireti imanın esası olarak kabul ediyor diyorsunuz. Mekkeliler Allah Resulü'nü inkar etmiş, ona ve getirdiklerine karşı çıkmış. Bu toplumsa iman etmiştir diyorsunuz. Mekkeliler yaptıklarına ibadet, putlara da ilah diyorlardı. Bu toplumsa asla böyle bir iddiayı kabul etmez diyorsunuz. Ancak gözden kaçırdığınız bir durumun olduğu kesindir. O da İslami bir terim olan kıyas kavramını İslam'dan alıyor, ancak içini farklı dolduruyorsunuz. Biz biliyoruz ki kıyas illetlerle yapılır. Bir şeyin başka bir şeye kıyası, her yönden onunla aynı olmasını gerektirmez. Bir şey için sabit olan hükmün illeti, İslam tarafından belirlenmişse, aynı illeti kendinde bulunduran diğer şey de ona kıyas edilir. Üzerine kıyas edileceği şeye her yönden benzemesi beklenmez. Örneğin, uyuşturucu maddelerini içkiye kıyas ediyoruz. Aradaki tek benzerlik, şeriatın içkinin haram oluşunda illet kabul ettiği, aklı örtme benzerliğidir. Aksi halde, içkinin ham maddesi, manevi tahribatı, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve hatta sarhoşluk halleri dahi tamamen farklıdır. Bunca farklılık, uyuşturucu içkiye kıyas etmemize engel değildir. Çünkü aralarındaki şeriatın belirlediği aklı örtme müşterektir. Allah Mekke toplumunu neden kafir kabul etmiştir? Burada tek illet Allah'a şirk koşuyor olmalarıdır. Allah subhanallahu ve teala gerek onları tekfir edişinde gerekse de bu tekfire bina ettiği hükümlerde illet olarak şirki kabul etmiştir. Bunun yanında ahireti inkar ediyor olmaları, peygambere iman etme işleri de vardır elbet. Ama onların tekfir edilmesinde asıl olan bunlar değildir. Çünkü henüz peygamber gelmeden yani onlar Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem İnkar etmeden de Allah onları şirklerinden dolayı müşrik saymıştır. Demek ki asli illet şirktir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risalette gönderilmeden önce onlar İbrahim'e aleyhisselam inanıyorlardı. Ancak buna rağmen yine de müşrik kabul edilmişlerdi. Çünkü Allah'a subhanallahu ve teala şirk koşuyorlardı. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine açık bir delil gelinceye kadar bağlı bulundukları dinden ayrılacak değillerdi. Bu delil Allah tarafından gönderilen tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. Beyyine Suresi 1. ve 2. Ayetler Burada henüz onlara temiz Kur'an sayfalarını okuyan peygamber gelmeden de Allah subhanallahü ve Teala onları müşrik olarak kabul etmiştir. Daha açık bir delilse Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ebeveyni meselesidir. Onlar ne Allah Resulü'nü gördüler ne de onu inkar ettiler, ne kelime-i temhide karşı çıktılar ne de Kur'an'ı yalanladılar. Ancak onların evladı olan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların ateş ehli olduğuna hükmetti. Peki neden? Çünkü illet kitabın olmadığı, peygamberin bulunmadığı bir zaman diliminde Allah'a şirk koşmalarıydı. Öyleyse, kitaba ulaşmış ama yüz çevirmiş, Resulü duymuş ancak kendi atası ve örfü kadar değer vermemiş insanlar, Allah'a şirk koştuğunda elbette onlar da müşrik topluma kıyas edilirler. Enes'ten radiyallahu anh, Biri, Ya Resulallah, Babam nerededir diye sordu, Resulullah, Cehennemdedir buyurdu. Adam arkasını dönüp gidecekken Resulullah onu çağırdı ve benim de, senin de baban cehennemdedir, buyurdu. Müslim Anneme mağfiyet dilemem hususunda Rabbimden izin istedim, izin vermedi. Kabrini ziyaret edeyim diye izin istedim, bana izin verdi. Müslim Ya da Yahudi ve Hristiyanları örnek verebiliriz. Onlar ahiret gününe, kitaba ve peygamberlere inanıyorlardı. Ancak bu, Onların müşrik olmasına engel değildi. Çünkü onlarda da şirk vardı. Öyleyse bizim içinde yaşadığımız toplumda ibadet şirki, hakimiyeti Allah'tan başkasına verme şirki, dinden yüz çevirme ve onu önemsememek küfrü, Allah düşmanlarını dost edinmek küfrü, Allah'ın diniyle dalga geçme küfrü de dahil tüm küfür ve şirk çeşitleri vardır. Bu da bizim bu kavmi Mekke cahiliyesine kıyas etmemiz için kafidir. Çünkü aralarında şeriatın tekfir için illet kabul ettiği büyük şirk mevcuttur. Aynı zamanda Allah onları müşrik kabul etmesine bina ettiği ahkamı da sadece onların şirkine bağlamıştır. Müşrikler sizinle topyekün savaştığı gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Tevbe suresi 36. ayet Din yalnız Allah'ın olup yeryüzünde fitne, şirk kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Enfal suresi 39. ayet Kim de Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir. Zalimler için yardımcı da yoktur. Maide suresi 72. ayet Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şirkin dışında kalanları dilediği için bağışlar. Kim de Allah'a subhanallahu ve Teala şirk koşarsa büyük bir iftirada bulunmuştur. Nisa Suresi 48. AYET Bu kıyası alimlerimizin de yaptığını kardeşlerimize hatırlatmak isterim. Her konuda alimlerin yoluna müracaat eden kardeşlerimizin bu konuda da onların sözlerine kulak vermelerini beklerdik. İbni Kayim Rahimullah, Medaric-ü Salik'in kitabında fasıl, şirk, büyük ve küçük olmak üzere iki kısımdır. Allah büyük olanı tevbesiz affetmez. Büyük şirk, kişinin Allah'a sevgide birilerini denk tutmasıdır. Bu geçmiş müşriklerin ilahlarını Allah'a eşit görmelerini de içeren şirktir. Onlar ateşte birbirleriyle çekişirken yemin olsun ki bizler dünyada sapıklık içerisindeydik. Çünkü sizleri alimlerin Rabbi olan Allah'a denk tutuyorduk derler. Şuara Suresi 96. ayet. Aslında onlar Allah'ın, kainatın tek yaratıcısı, Rabbi ve Melike olduğunu ikrar ediyor, ilahlarının yaratmadıklarını, rızık vermediklerini, öldürüp diriltemediklerini biliyorlardı. Bu denk tutma, dünya müşriklerinin birçoğunun hali gibi sadece sevgi, yüceltme ve ibadetteydi. Onların çoğu ilahlarını Allah'tan daha çok sevip yüceltiyorlar. Şeyhlerinin ismi anıldığında mutlu oluyor, onları dost ediniyor, onlara söz söylendiğinde ise Allah'a söylenen sözden daha fazla sinirleniyorlardı. Biz ve bizim dışımızdakiler bu halleri onlardan açıkça gördük. İlahlarının şeyhleri kastediyor, ismini kendilerine zikir bir de edindiler. Otururken, kalkarken, hastalandıklarında vesaire onların ismini anarlar. Onların Allah'a aracılar olduğuna, onun katında şefaatçileri olduğunu zannederler. Putlara kulluk edenler de aynen böyleydi. Bu hal, inanç onların kalplerinde yer eden ortak noktadır ve müşrikler ilahlarının farklı olmasına rağmen bunu birbirlerinden miras almışlardır. Mekkeli müşriklerin putlara ibadetiyle Sofilerin şeyhlerine yaptığı ortak miras ve payda olarak kabul ediyor, daha ilginç olanı onların bu hallerini müşriklerin putlara yaptıklarına kıyas ediyor. Mekkeli müşriklerin putları taştan, bunlarınki ise insandandır. Allah bu müşriklerin selefi sayılan müşrikler hakkında şöyle demiştir. Haberin olsun. Halis olan din yalnızca Allah'ındır. Ondan başka veliler edinenler şöyle derler. Biz bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Elbette Allah kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve kafir olan kimseyi hidayet erdirmez. Zümer Suresi 3. Ayet Bu müşrikler ve onların selefi olan müşriklerin yani Mekkelilerin kalbinde olan, ilahlarının Allah'ın katında onlara şefaat edeceğidir. Kardeşleri olan Mekke'de müşrikler siz ilahlarınızı ayıkladınız derlerdi. Bunlarsa şehirlerimizi küçümsediniz derler. Allah Resulü İsa Allah'ın kuludur dediğinde Hristiyanlar da İsa'yı küçümsedin dediler. Bugün de kabirlerin mescid edinilmesini oraların bayram yerine çevrilmesini yasaklayanlara ve onların Allah ve Resulünün izin verdiği şekilde ziyaret edilmesini isteyenlere, bu müşriklerin benzeri olan müşrikler, kabirlerde yatanları küçümsedin derler. Onların kalplerinde olan bu benzerliğe bakmaz mısın? Sanki birbirlerine vasiyet etmiş gibiler. De ki Allah'ın dışında öne sürdüklerinizi çağırın. Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile hiçbir şeye güçleri yetmez. Onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi, onun bunlardan hiçbir destekçisi olanı da yoktur. Bu ayet, nur, delil kurtuluş ve şirkin aslını yerle bir edip tevhidi şirkten soyutlamak için kafidir. Kur'an bu ve benzeri ayetlerin misalleriyle doludur. Ancak insanların çoğu yaşadıkları vakaanın bu ayetlerin kapsamında olduğunun farkına varmazlar. Zannederler ki bu geçmiş ve arkalarından takipçi kalmamış kavimler içindir. İşte bu anlayış kalple Kur'an'ı anlamanın arasına girer. Allah'a yemin olsun ki bu kavim geçse de onların misali onlardan daha şerli veya onlardan daha düşük kavimler onların bu durumunu miras olarak almıştır. Kur'an onları kapsadığı gibi bunları da kapsamıştır. Fakat durum Ömer'in radıyallahu anh dediği gibi İslam'da cahiliyeyi bilmeyenler yetişince İslam'ın bağları tane tane çözülür. İlgili faslı özetle aktardım. Evet kardeşim, dikkat edersen İbni Kayyım Rahimehullah, Mekkeli müşrikleri, Hristiyanları ve yaşadığı dönemin tasavvuf ehlini kıyas etmiştir. Aynı ismi ve aynı hükmü onlara vermiştir. Birilerinin bu kıyası terk etmesini ise Kur'an'ı anlamamaya bağlamıştır. Bırakın bu kıyası terk etmeye, fıkıh veya ilim demeyi bunu yermiştir. Bunlardan biri de İmam San'anidir Rahimehullah o Tathirul İtikad En Edranil İlhad adlı eserini bu sebeple kaleme almıştır. İmam, tevhidi özet olarak izah ettiği kitabında, kardeşlerimiz ve onlar gibi düşünenlere, bu toplum Mekke'ye kıyas edilmez diyenlere cevap verir. Şayet dersen, bunlar kabirler, evliyalar ve pasıklar hakkındaki inançlarıyla putlar hakkında itikada sahip olan müşrikler gibi olurlar mı? Derim ki, Evet olurlar. Çünkü onların yaptıklarını yapmış ve onlarla eşit olmuşlardır. Bilakis inanç, bağlılık ve boyun eğme hususunda onlardan daha fazlasını yapmışlardır. Şayet dersen, kabirlere ibadet edenler, biz bunlarla Allah'a şirk koşuyor, onları Allah'a denk tutuyoruz demiyorlar. Derim ki, evet, ağızlarıyla böyle söylemiyorlar ama kalplerindeki böyle değildir. Bu onların şirkin manası hakkındaki cehaletlerinden kaynaklanıyor. Çünkü velileri tazim ve onlara kurbanlar kesmek şirktir. Şayet dersen onlar bu yaptıklarıyla müşrik olduklarını bilmiyorlar. Derim ki, fukaha riddet kitaplarında açıkça belirtmiştir ki, kim küfür sözünü söylerse manasını kastetmese dahi kafir olur. Zaten bu durum dahi onların İslam'ın hakikatini ve tevhidin mahiyetini bilmediklerini gösterir ve bu halleriyle onlar asli kafirler gibidirler. Şayet dersen iki taife eşit değildir. Bunlar kelime-i tevhidi söylüyorlar. Allah Resulü, insanlar bu kelimeyi söyleyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum diyor. Usame radıyallahu anh bu kelimeyi söyleyen birini öldürdüğünde Allah Resulü, sen bu kelimeyi söylediği halde mi onu öldürdün? demiştir. Ayrıca bunlar müşriklerden farklı olarak namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor ve hac ediyorlar. Derim ki ancak hadislerde İslam'ın hakkı müstesna deniyor. Hakkından kasıt uluhiyet ve ibadette Allah'ı Subhanallahu ve Teala birlemektir. Kabir perestler uluhiyet ve ibadette Allah'ı birlemediler. Böyle olunca da bu kelime onlara fayda sağlamadı. Çünkü bu kelime manasıyla amel etmeyenlere fayda sağlamaz. Yahudiler de bu kelimeyi söylüyorlardı ama bazı Resulleri inkar edince onlara fayda sağlamadı. Şayet dersen bunlar biz kabirlere ibadet etmiyor, onlara namaz kılmıyor, onlar için oruç tutmuyoruz, sadece Allah'a ibadet ediyoruz diyorlar. Derim ki bu onların ibadetin manasında cahil olmalarındandır. Çünkü ibadet bu sayılanlarda münhasır değildir. Onun başı ve esası inançtır ve onların kalplerinde inanç olan şeyler ve bu inançtan kaynaklı kabirlere yönelik fiiller vardır. Sayfa 1.30 arasından özetle. Bazıları İmam Sananiye farklı bir görüş nispet etse de bu kitabı en güzel cevaptır ve onun kendi kaleminden ve beyanından bu görüşten döndüğü sabit değildir birilerinin ona nispet etmesidir. Ancak kendi eseri bunu yalanlamaktadır. Aynı dönemde yaşayan İmam Şevkani Rahimehullah, Eddurru Nedit Fi İhlas Kerimet-i Tevhid adlı eseri kaleme almıştır. Yaklaşık 50 sayfa olan bu kitap, asıl itibariyle şirki beyan etmiş ve o dönemde yaşayanlara, Mekkelilerin yaptıklarının farklı olduğunu söyleyenlere tafsilatlı cevap vermiştir. Yukarıda zikrettiğim İbn Kayyim'in Rahimeullah kıyasına aktarmış ve onaylamıştır. Hatta kardeşlerimiz de çok iyi bilirler ki kıyasın en üst mertebesi kıyası evladır. Kıyas illetle yapılır. Şayet hükmü İslam tarafından belirlenmeyen bir şeyi hükmü belli olana kıyas ediyorsak, hükmü belli olmayan da illet daha belirginse buna kıyası evla diyoruz. Örneğin Allah Subhanahu ve Teala Anne babana öf bile deme buyurmuştur. Öf demenin yasaklanmasında illet onlara eziyet etmektir. Kur'an onları dövmenin hükmünü zikretmemiştir. Alimlerimiz onlara öf demek dahi eziyet illetinden dolayı yasaklanmışsa onları dövmek daha katı ve kesin bir şekilde yasak olmalıdır. Çünkü eziyet illeti dövmede daha belirgindir demişlerdir. İmam Şevkani Rahimehullah kitabın 46. sayfasında Bilakis Bunlar ölüler hakkındaki itikatlarında öyle boyutlara vardılar ki müşrikler putları hakkındaki inançlarında o boyutlara varmamışlardı. Cahiliye ehline bir sıkıntı dokunduğunda sadece Allah'a dua ediyorlardı. Kabir perestlerse darda ve rahatlıkta dahi ölülere dua ediyorlar, onlara yöneliyorlar. Kendi toplumunda yapılan şirki Mekke müşriklerinin fiiline kıyas eden ve hatta Mekkelilerin şirkinden daha ileri görenlerden biri İmam Muhammed bin Abdülvahhab'dır. Rahimehullah. Tehidle ilgili dört kaideyi izah ettiği kısa ama faydası büyük sayfalar arasında şöyle der. Dördüncü kaide Bizim zamanımızın müşrikleri ilk dönem müşriklerinden daha şerittir. Çünkü ilk dönem müşrikleri rahatlıkta Allah'a şirk koşuyor, zorluktaysa ihlasla O'na kulluk ediyorlardı. Şimdiki müşriklerin şirki rahatlık ve zorluk anında daimdir. Bunun delili Allah'ın şu sözüdür. Onlar denizde olduklarında dini Allah'a halis kılarak O'na dua ederler. Onları kurtardığı zamansa Allah'a şirk koşarlar. Evet, bir imam daha, kendi dönemindeki insanları Mekkelilere kıyas etmiş ve hatta kendi toplumunu şirkte daha ileride görmüştür. Şu an hatırlatmamda fayda vardır, İmam, Keşf-ı Şubuhat adlı eserini müşriklerin şüphelerini gidermek için yazmıştır. Ve bazılarının diline doladığı bu şüpheye bizzat kendisi cevap vermiştir. Hatta ilk müşriklerle kendi zamanındaki müşriklerin aynı olmadığı, çünkü bunların kelime-i şehadeti reddetmeyip ikrar etmesi iddiasına onların en büyük şüphelerindendir demiştir. Resulullah'ın harp ilan ettiği kimselerin bugünkü müşriklerden daha sağlam bir akla sahip olduklarını ve şirk yönünden bunlardan daha hafif olduklarını öğrendiysen bil ki bunların bizim fikirlerimizin hakkında ileri sürecekleri bir şüphesi daha vardır ve bu onların en büyük şüphelerindendir. Cevabına iyi kulak ver. Derler ki, haklarında Kur'an inen kimseler, Allah'tan başka bir ilah olmadığına inanmazlar. Peygamberi yalanlarlar, öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler. Kur'an'ı yalanlar ve onu sihir kabul ederlerdi. Halbuki Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, onun Resulü olduğuna şehadet ediyor, Kur'an'ı tasdik ediyor Öldükten sonra dirilmeye inanıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyoruz. Böyle olunca nasıl olur da bizi onlar gibi kabul edersiniz? Cevap Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir meselede inanıp bir meselede inanmayanın kafir olduğu hususunda bütün ilim adamları ittifak etmişlerdir. Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan, tevhidi kabul edip namazın fariziyetini inkar eden yahut tevhide ve namazın farz oluşuna inanıp, zekatın farz oluşuna inanmayan ya da hepsine inanıp orucun yahut haccın farz oluşuna inanmayan da aynı hükümdedir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah'la peygamberlerinin arasına ayırmak isteyen, bazılarına inanıyor, bazılarını inkar ediyoruz diyen, ve bunun arasında bir yol tutturmak isteyenler var ki, bunlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirler içinse aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa Suresi 150 ve 151. Ayetler İnanılması gereken bazı şeylere inanıp bazılarına inanmayanın kafir ve zikredilen cezaya müstahak olduğunu bizzat Allah subhanallahu ve Teala izah ettiğine göre şüphe ortadan kalkmış olur. Bilinmektedir ki tevhid, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği en muazzam farzdır. Namaz, zekat, oruç ve hacdan daha muazzamdır. Nasıl olur da Resulullah'ın bütün tebliğ ettiklerini yaptığı halde bu farzlardan birisini inkar eden kafir olur da bütün peygamberlerin yolu olan tevhidi inkar eden kafir olmaz? Hayret! Bu cehalet ne kadar acayiptir! Denilebilir ki peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğuna şehadet ettikleri, ezan okuyup namaz kıldıkları ve peygamberlerle beraber Müslüman oldukları halde beni Hanife ile savaşmışlardır. Şayet birisi onlar Müseylemenin peygamber olduğunu iddia ediyorlar dese deriz ki bizim istediğimiz de bu cevaptır. Bir insanı peygamber mertebesine çıkaran kafir olup da malı ve canı helal oluyorsa, kelime-i şehadette namaz ona fayda vermiyorsa, şemsan veya Yusuf'u yahut bir sahabe veya peygamberi Allah'ın mertebesine yükselten nasıl olur? Yine Allah, bilmeyenlerin kalbini mühürler. Rum Suresi 59. Ayet Şüphenin cevabını özetle aktardım. İmam bu şüphenin batıl olduğuna başka delillerle de açıklık getirmiştir. İki toplum arasındaki ortak illet Allah'a şirk koşuyor olmalarıdır. Yoksa bir toplumun bu kelimeyi nütk edip, diğerinin inkar etmesi, birinin Resul'e iman edip diğerinin reddetmesi veya birinin yaptığına ibadet deyip diğerinin dememesi hükmü değiştirmez. İlk satırlarda da söylediğimiz gibi bu maddeler ortaya çıkmadan da Allah onları yaptıkları amellerle müşrik kabul etmişti. Evet bu meselede kıyası kabul etmeyen kardeşlerimiz kıyasın hiç mümkün olmadığı başka bir meselede öyle bir kıyas yapmışlardır ki söylenecek söz bulmakta zorlanıyorum. İddia şudur. Bu sistemler küfür sistemleri olabilirler ancak halklar asıl itibariyle Müslümandır. Çünkü Ubeydiler uzun yıllar İslam alemine hükmettiler. Âlimler Ubeydileri tekvir etti ancak onların tebaası olarak yaşayanları tekvir etmediler. Aynı şekilde Tatarlar İslam alemini işgal ettiğinde Mardin mıntıkasını Müslümanlardan aldılar. İbn-i Mardin'in durumu sorulduğunda Tatarlarla işgalden önce orada bulunan Müslümanları ayırdı ve özet olarak Mardin ne askeri Müslüman olan İslam beldesi ne de halkı kafir olan küfür beldesidir. Mardin üçüncü bir kısım olan Darül Mürekkeb'dir. Müslüman orada hak ettiği şekilde muamele görür İslam şeriatının dışına çıkanlar da hak ettikleri şekilde muamele görürler. Bu sözü alıp, bu yaklaşımlar bize içinde yaşadığımız toplumu genel olarak veya asıl itibariyle Müslüman kabul etmemiz gerektiğini gösterir, derler. Allah'tan geldik, tekrar ona, subhanallahu ve Teala döneceğiz. Şurası bir gerçektir ki, İslam beldeleri işgal edilir, ve orada bulunan Müslümanlar işgalcilerden ayırt edilebilir konumdaysa, onların küfrüne itikad etmek hata olur. Ancak işgalcilerin başa gelmesi için, oyu o halk veriyorsa, küfür nizamını ayakta tutan ve koruyan kafir askeriyeyi, o halk oluşturuyorsa, alimlerin ubeydilerde küfrün aslı kabul ettikleri şahısları ilahlaştırmayı, o halk okullarda çocukları aracılığıyla veya kabirlerde yapıyorsa, bu nasıl bir kıyas, nasıl bir çıkarımdır? Yani içinde yaşadığımız ve durumu bu olan halkı alimlerin zikrettiği halklara kıyas etmek ve bu neticeye ulaşmanın adını fıkıh koymak şaşırtıcıdır. Gerçekten kardeşlerimin bu çelişkiyi düşünmelerini isterim. Örneğin Ubeydilerle ilgili alimlerin söylediklerine bakalım. Kadı İyat İyad Rahimehullah, Tertibel Medalik eserinde İbnu Azir'e ona soruldu. Sünni olduğu halde Ubeydilere hatiplik yapanların durumu nedir? Onlar hutbelerinde Allah'ım yönetici olan ve yeryüzünün varisi olan kuluna salat et demiyorlar mı? Evet dediler. i̇bn Azir'e onlara sordu. Biri hutbe verse ve hutbesinde Allah'ı ve Resulünü en güzel şekilde övse, sonra da Ebu Cehil cennette dese kafir olur mu? Evet dediler. İşte bu yönetici Ebu Cehil'den daha kötüdür dedim. Bu soru diye soruldu. Onlara hatiplik yapan ve onlara dua eden kafirdir, öldürülür dedi. İmam Zehebi, Kadı İyad'dan rahimehullah nakletti. Kayrevan alimleri icma ettiler ki Ubeydilerin durumu zındık ve mürtetlerin durumudur. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah Ubeydilerin hali de böyledir. Onlar Hicri 300'lü yılların başlarında ortaya çıktılar. Liderleri olan Ubeydullah, Fatıma radıyallahu anhâ soyundan olduğunu iddia edip, cihat ve taat örtüsü altında zuhur etti. Mâri behninden birileri de ona tabi olunca büyük bir devletleri oldu. O ve ondan sonra çocukları Mısır ve Şam bölgesini de ele geçirdiler. Namazları cemaatle kılıp, cumayı ikame ettiler. Kadılar ve müftüler tayin ettiler. Lakin onlar şirk ve şeriata muhalefet izhar ettiler. Onların nifakına delalet eden şeyler onlardan açığa çıktı. Alimler onların kafir olduğunda ittifak etti. İslam'ın şiarını ve şeriatını izhar etmelerine rağmen alimler onların beldelerinin harp diyarı olduğuna ve onların da kafir olduğunda icma ettiler. Mısır'da alim ve abid olan insanlardan çok kişi vardı. Mısırlıların birçoğu onların çıkardıkları küfürlere onlarla beraber girmemiş olsa da Alimler bu zikrettiğimiz hükümde ittifak ettiler. Şimdi delil olarak alınan Ubeydiler kıssasına ve alimlerin ne dediğine beraber bakalım kardeşlerim. A. Ubeydiler kafirdir ve onların namaz kılmaları, kadılarının bulunması, onların küfle girmesine engel olmamıştır. Çünkü onlarda müşrik olmanın esas illeti olan ve kelime-i tevhidi bozan şirk vardır. B. Onlara destek veren, onlara dua eden, onlara imamlık yapanlar onlar gibi kafirdir. Velev, sünni olup onları şirke düşüren aşırı şii görüşlerine katılmasa da. C. Onların yönetimi altında olan halk, onların izhar ettiği küfürlerde onlara ortaklık etmemişlerdir. Sadece onların hakimiyeti altında yaşamışlardır. Bununla beraber, Ubeydiler küfürlerini cihat, itaat, şer'i mahkemeler arkasına gizlemişlerdir. Şimdi aramızda ortak şey olan Allah'ın azameti adına soruyorum. İçinde yaşadığımız toplum bu durumda mıdır? Yöneticiler küfürlerini gizleyip şeriatla mı hükmediyorlar? Halk onların ishar ettiği demokrasi, kabirperestlik, rububiyeti dahi Allah'tan başkasına veren eğitim sistemi, İslam düşmanı tağutların takdis ve sevgisi, Allah'ın diniyle dalga geçme, milliyetçilik, modernizm ve benzeri izimler. Allah düşmanlarını dost edinme, Allah'ın dininden yüz çevirme ve benzeri küfürlere yöneticilerle beraber girmemişler midir? Allah için söyleyin. Hangi ölçüyle kıyas yapıyor, neye göre tutumunuzu belirliyorsunuz? Alimler dediğinizde bunu hangi ölçüye göre kabul ediyorsunuz? Ben size Türkiye'de bazılarının yaptığı alim bezirganlığını yakıştırmadım. Hiçbir zaman yakıştırmam istediği alimin istediği fetvasını alan ve bunu da alimlere ittiba diye isimlendiren zümreden siz kardeşlerimi tenzih ederim. Ancak bu konudaki çelişkiyi de size hatırlatmak isterim. Mardin fetvası da bundan farklı değildir. Fetva ne kadar açıktır? Net bir şekilde işgal eden ve kafir kabul edilenle ona baş kaldıran ve ondan ayrılan bir halk vardır. Sorarım sizlere. Bu ülkenin kafir ordusu kimden müteşekkildir? Uzaylılardan mı? Yoksa sizin İslam kabul ettiğiniz toplumun çocuklarından mı? Polis, halk, asker halk, memur halk, daha önemlisi o dönemde alimlerin küfürlerinin altını çizdiği yöneticiler, yani bürokrat ve siyasetçiler dahi halk. Yani kimse bir yeri işgal etmiş değil, seçimler yapılıyor ve halk yöneticisini kendi belirliyor. Mesela İbn-i Teymiye'nin Rahimehullah bu fetvasını alana kadar neden onun Tatarlara destek verenler hakkındaki fetvalarını almıyorsunuz? Çünkü bu halk bir yere kıyas edilecekse veya bir fetva ile konumu belirlenecekse asıl Tatarlara destek verenler hatta bizzat onları oluşturanlar zümresine dahil edilmeli değil midir? Veya İbn-i Teymiye'nin mümteni taifelerle ilgili söylediklerini neden zikretmiyorsunuz? Siz bu halkı İslam'a göre yargılamak ve hüccet ikame etmek isterseniz, sığınacakları ilk merci kanunlar ve sizin mümteni kabul ettiğiniz güvenlik güçleri olacaktır. Allah'ın şeriatına gelmeyen ve kendisi dine davet edildiğinde dahi bunu kanun yoluyla çözen insanlar için İbni Teymiye'nin daha açık fetvaları varken hiçbir yönden uyuşmayan Mardin fetvası niye? Çocuklarına tevhide anlattığınız anne ve babalar sizi nereye şikayet ediyor? Sizin asli küfür kabul ettiğiniz ve yöneticileri kendiyle mümteni taife diye isimlendirdiğiniz kanunlara ve o kanunların bekçilerine. Allah için nasıl oluyor bu? Bu kanunları yapanlar kafir, onları koruyan ve sahip çıkanlar kafir, İslam şeriatına karşı bu kanunların arkasına gizlenenler kafir. Ve bu konuda da genelde İbn-i Tatarlar hakkındaki fetvaları zikredilir. Ancak bu kanunu yapanları gönülden seçen, kanunları koruyan, asker ve polisin içinden çıktığı, başı sıkıştığında bu kanunların arkasına sığınan halk Müslüman. Kıyas yapılması yerde kıyası terk edip, kıyasın asla mümkün olmadığı yerde kıyasa başvurdunuz. Ubeydiler ve Mardin fetvasında illet, işgale uğramış topraklardaki Müslümanların ishar edilen şirk, küfür ve işgale ortak olmaması, onlardan temeyyüz etmiş olmasıdır. Ancak bu halk bunlardan ayrılmadığı gibi, alimlerin ubeydileri ve Tatarları tekvir ettikleri her hususu kendilerinde barındırıyorlar. Rabbim sizleri ve bizi Hakk'a muvaffak kılsın. Kardeşlerim, İrca Tehlikesinden Allah'a Sığınalım Bu kısmı yazmaya başlamadan önce, Beritmeliyim ki sizleri mürciyelikle itham etmiyorum. Bundan da Allah'a sığınırım. Sadece çalan tehlike çanlarına dikkat çekmek ve bazen istemeden de olsa ircaya muvaffakat ettiğinizi hatırlatmak isterim. Oy kullanma meselesinin tevhide aykırı bir durum olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. Hakimiyet Allah'ın subhanallahu ve teala hakkı olduğu, bunu ona tahsis etmenin ibadet oluşu, Ondan başkasına verilmesinin şirk oluşu sizin yanınızda da izahtan varistedir. Ancak bu her asırda farklı şekillerde oluyor. Kimi zaman insanlar öflerine ve onu belirleyen aşiret ağalarına bu hakkı verdiler, kimi zaman diktatörlerine bazen de din adamlarına. Asrımızdaysa bu cürüm oy vererek yapılıyor. Oy veren insanların itikat ve amellerini birbirinden ayırmak ne kadar doğrudur? Yaptıkları amel şirktir. Asla tasvip etmiyoruz ancak oy kullananlar hakimiyeti Allah'tan başkasına vermek adına değil de sağlık, yol, ekonomi, iş imkanları ve benzeri sebeplerden veriyor diyorsunuz. Durum böyle olunca da kasta bakmadan tekfir olmaz diyorsunuz. Eğer bir amel ne kasıtla yapılırsa yapılsın, karşıdakine Allah'a ait bir hakkı veriyorsa… Ve karşıdaki yönetici bu oyla açıktan Allah'ın şeriatı dışında bir şeriatı yaşıyor ve yürürlükte tutuyorsa o ameli yapanın kastının ne önemi vardır? Böyle bir durumda amelle itikat ayrımına gitmek irca ehlinin yaptığı şeylerden değil midir? Örneğin muasır mürciye tağutlarını aynı gerekçeyle savunduğunda, onların amelleri bozuk olsa da niyetlerinin temiz olduğunu söylediğinde buna ilk sizler karşı çıkıyorsunuz. İslam amelin kendine bakar diyorsunuz. İtikadla ameli ayırmak irca ehlinin işidir diyerek karşı çıkıyorsunuz. Farkında mısınız? Asrın en ciddi şirklerinden biri olan bu meselede sizler de itikadla ameli ayırıyorsunuz. Diyebilirsiniz, biz bu meseleyi kapalı bir mesele olarak kabul ediyoruz. Ondan dolayı bu tafsirata gidiyoruz. Ben sormak istiyorum, bir meselenin kapalılığı ve açık oluşu nasıl mümkündür? Birileri bir meseleye kapalı dedi diye o mesele kapalı olur mu? Elbette hayır. Meselenin kapalılığı ve açıklığı üç şekilde olur. 1. Meselenin delilleri kapalıdır. Konuya delalet eden deliller ona muhalefet edeni sapıklığa nispet edecek açıklıkta değildir. Ben hükmün Allah'a ait oluşu, yaratma ve emretmenin aynı anda Allah'a sıfat kılınması, hükmünde Allah'ın şerikinin olmayacağının delillerini zikretmenin dahi gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hakimiyetin Allah'a ait oluşunun delilleri, güneşin aydınlığından daha açıktır. 2. Meselenin vakıası kapalıdır. Olur ki bir mesele hakkında yaşanan vaka açık değildir. Vaka kapalı olduğundan meseleye kapalı muamelesi yapılabilir. Bu ülkede herkes, sistemin şeriat dediği bir devleti kaldırdığını, onun yerine İslam düşmanlığıyla mağruf bir rejim ikame ettiğini biliyor. Bu devletin dayıklık anlayışının dinlerden ziyade şeriata mesafeli olduğunu da. İlkokuldan başlamak üzere demokrasinin ne olduğu, oy kullanma hakkının demokratik bir hak olduğu, şeriat sisteminde seçme seçilme hakkı olmadığından bunun gericilik olduğu insanlara öğretiliyor. Bu ülkede partiler oy isterken daha iyi kanun yapmak için oy istiyorlar. Daha çirkini bu ülkede referanduma gidildi. İnsanlardan direkt anayasa yapmak için oy aldılar. Bu ülkede çıkarılan kanunlarla 18 yaşından büyüklere zinanın helal olduğu, içkinin helal olduğu herkes tarafından biliniyor. Seçim zamanlarında hususen, sahil zamanlarda umumen televizyonlarda tartışma programlarında insanlara demokrasinin ne olduğu seçme-seçilme hakkı anlatılıyor. Sonra meclis yer altında bir kurum değil ki. Herkes mecliste ne yapıldığını görüyor. Hatta bu devletin resmi televizyonundan yayınlanıyor. Yani meselenin vakası kapalı değildir. Ancak birileri yanlış kıyaslar yapıp tarihten bazı alakasız örnekler aktardıktan sonra işte bu meselede böyle kapalıdır.'' demesi açıkçası bu saydığımız gerekçeleri değiştirmez. 3- Kişinin kendi kapalıdır. Yani tevhidin cahilidir. Kafası Allah'ın kelamına ve Resulünün sünnetine kapalıdır. O tevhide dair Rabbinin hak ve hukukuna dair hiçbir şey bilmez. Uyduruk önderler, gereksiz menkıbeler, hatta komik fıkralar kadar Rabbinin hukukuna dair yer yoktur zihninde. Buna binaen de dair her mesele onun kafasında kapalıdır. Çünkü vahiden yüz çevirmiş, Rabbinin dininde cahil kalmıştır. Ona Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, dini anlatıldığında biz babalarımızdan bunu duymadık der. Ona Allah'ın kelamı işaret edildiğinde biz anlamayız der. Ona tevhid anlatıldığında fazla dalma, boğulursun diye karşılık verir. Yaban eşeğinin aslandan kaçtığı gibi Rabbinin öğüdünden kaçar. Hali bu olan adamın elbette tevhidi meselelerde muhalefet etmesi normaldir. İnsafla vakaya baktığımızda meselelerin delillerinde ve vakasında değil, insanların kafalarında kapalılık olduğu görülecektir. Bu da insanlar için özür değildir. Bundan dolayı hangi isim adı altında olursa olsun bu insanların kasıt ve amellerinde ayrıma gitmek doğru değildir. İcra noktasında uyarıda bulunmak istediğim bir diğer mesele ise şudur. Halkta asıl olarak İslam'ı gördüğümüzde bunu neye dayanarak yapıyoruz? Dikkatle düşünüldüğünde kendilerini İslam'a nispet dışında bir şey yoktur. Bu insanlarda tevhidin esası olan Allah'a ibadette birlenmesi bulunmadığı gibi dinin giriş şartı olan tautu inkar ve ondan iştinap da yoktur. Şirkin ne olduğu kapalı olduğundan her türlüsüne rastlamak mümkündür. Öyleyse bizim bunları İslam kabul etmemiz ve bunu asıl kılmamız aslen onların İslam nismetlerinin alameti olan kelime-i şehadeti nuktedişleridir anlamını bilmedikleri, bozan her türlü unsuru işledikleri, tağutlardan ve onlara kulluktan uzak durmaya, onları sevk etmeyen bir kelimeyi tevhid. Ben bu konuda fırkaların görüşlerini zikretmeyi gereksiz görüyorum. Ancak irca altında sınıflandırılacak bazı fırkaların kelime-i tevhidin nutkunu İslam için yeterli saydığını biliyoruz. Aslen siz bu toplumda yaşıyor ve bu insanları çok iyi tanıyorsunuz. Kahir ekseriyetin kelimenin manasını bilmediğini Bozan unsurlardan habersiz olduğunu, tağutu duymadığından iştinaf etmesinin de mümkün olmadığına şahitsiniz. Hal böyle olunca dilimizde kabul etmesek de zımnen kelime-i tevhidin bu haliyle toplumları İslam'a nispet edeceğini ve doğal olarak da onlarda aslın İslam olduğunu savunuyorsunuz. Elbette mesebin gereği kişi onu kabul etmedikçe kişiye mezhep olmaz. Benim gayemde bunu size kal diliyle nispet etmek değildir. Ancak içinde bulunduğunuz halin buna delalet ettiğini göstermek istiyorum. Belki diyebilirsiniz ki alimlerimiz hükmi İslam'la hakiki İslam'ı ayırmışlardır. Eyvallah! Bunun doğruluğunda şüphe yoktur. Ancak vakası bilinen bir meselede işin hükmi olanıyla hakiki olanına gerek kalmaz. Bu vakasına dair hiçbir bilginin olmadığı yerlerde geçerlidir. Sizin elinizde hükmedecek hiçbir şey kalmaz, emarelerle bunu yaparsınız. Aslında sizlerin de yerinde kullandığınız birçok örnek bu söylediğimi desteklemektedir. Ancak bunlara dikkat edilmeyip üzerinde düşünülmediğinde okuduğumuz kitapların algılarımızı yönlendirmesine müsaade ettiğimizde maalesef bu sonuçlar çıkıyor ortaya. Örneğin sahabeden başlayalım. Kendisine riddet buku bulan ve İslam ahyamından bazısını reddeden bir toplumla karşılaştılar. Ve toplum kelimeyi tevhidi nükletmeye, hatta kendilerini İslam'a nispet etmeye devam ediyorlardı. Sadece bir şahsı belli bir şüpheden dolayı peygamber kabul etmişlerdi. Sahabe onların kelime-i tevhidini İslamlarına alamet kabul etmedi. Ne hükmi anlamda ne de hakiki anlamda. Sizin kullandığınız nasları size aktaran sahabenin bizzat kendisidir. Ancak sizin anladığınızı anlamamış, daha başka şekilde davranmışlardır. Bunun nedeni nasları iptal veya inkar değildir. Vakası bilinen ve toplumun durumunun net olduğu yerlerde sahabe böyle davranmıştır. Şimdi söyleyebilirsiniz, iki toplum aynı mıdır? Elbette aynıdır. Hatta Muhammed bin Abdülvahhab'ın Rahimehullah,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 Bizim de istediğimiz bu cevaptır. Bir insanı peygamber mertebesine çıkaran kafir olup malı ve canı helal oluyorsa, kelime-i şehadetle namaz ona fayda vermiyorsa, Şemsan veya Yusuf'u yahut bir sahabe veya peygamberi Allah'ın mertebesine yükselten nasıl olur? Şeyh Rahimehullah, sahabe peygamberin hakkında dahi bu kadar hassas davranmışsa, Allah'ın hakkında daha hassas olunması gerektiğine dair bize yol gösteriyor. Yani sahabe kendini İslam'a nispet eden bir toplumun İslam'ın asıllarına muhalefet ettiklerinde onların İslam'a nispetini ne hükmi ne de hakiki anlamda İslam'larına alamet saymamışlardır. Kendine selefi diyen kardeşlerimizin bu konuda asıl selef olanın yaptıklarından yüz çevirip hicri 6 veya 7. asının nakillerine yapışması düşündürücü olsa gerek. Bazı kardeşlerimizin şöyle söylediklerini duyar gibiyim. O topluma hüccet kaim olmuştu. Onlar meseleyi çok iyi biliyorlardı. Bu toplumun hali böyle olmadığından bizler aynı şeyleri söyleyemeyiz. Adeta Fokuha gibi resmedilen mürtet topluluk aslında geneli bedebilerden olan insanlardı. Ve Allah onlar için şöyle diyordu. Bedebiler küfürde ve nifakta daha katıdırlar. Ve Allah'ın peygamberine indirdiğini bilmemeye daha yatkındırlar. Allah bilendir, Hakimdir. Tevbe Suresi 97. Ayet Bu ayet açıkça onların cehaletine, fıkhetmeyen bir toplum olduklarına delildir. Buna rağmen sahabe onların toplu olarak küfrüne hükmetmekten imtina etmemiştir. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz ancak teslim olduk deyin. Fakat iman henüz kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Hucurat Suresi 14. Ayet Bu ayet dahi onların imanının nasıl olduğunu ve meseleyi ne kadar anladıklarını göstermesi için yeterlidir sanırım. İnsanlardan kimi de Allah'a bir kenardan, yarım yamalak ibadet eder. Eğer kendine bir hayır dokunursa, Onunla tatmin olur ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü döner. O dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte bu apaçık bir kayıptır. Hac Suresi 11. Ayet i̇bn Abbas radıyallahu an bu ayetin bedeviler hakkında indiğini söyler. Medine'ye gelir, iman eder, sonra beldelerine dönerlerdi. Bolluk evlat ve hoşnut oldukları şeyler meydana gelirse bu iyi bir din derlerdi. Hastalık, kıtlık ve benzeri hoşnut olmadıkları şeyler olursa bu kötü bir dindir der, dinlerinden dönerlerdi. Evet, genel olarak sahabe döneminde irtidad eden bedevilerin hali buydu ve sahabe onların meselelerin inceliğini anlamamalarını, cahil oluşlarını, imanın tam kalplerinde yer etmeyişini onlar ve içinde bulundukları toplumlar için özür kabul etmediler. Biz de yaşadığımız toplumun vakıasını yakinen biliyoruz. Açık ve kapalı her şirke bulaştıklarını, en önemlisi de Allah'ın hakkı olan tevhidin cahili olduklarını, dinin giriş şartı olan tağutu redde dair ne itikadi ne de ameli bir bilgiye sahip olmadıklarını da biliyoruz. Siz bırakın toplumu, İslami cemaatlerle aranızdaki ihtilafı söyler misiniz? Sizler bu toplumda İslam davası güden, bu uğurda bedel ödeyen insanlarla dahi tevhidin asıllarında anlaşamıyorsunuz. Onlarla ihtilafınız dinin temel meselelerinde buku buluyor. Tevhidin asıllarını teferruat kabul eden, tevhide dair asılların konuşulmasını İslam toplumlarını bölen fitne olarak değerlendiren insanlar bunlar. Şuurlu olanın hali böyle olan bir toplumun avamını nasıl İslam kabul edebilirsiniz? Sürekli önemine vurgu yaptığınızdan dolayı İslam alimlerinin de izahatından istifade ederek sahabeden sonraki nesinden de nakil yapmak istiyorum. Ancak şunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Farkındaysanız ben İslam alametleri konusuna girip konuyu gereksiz bir mecraya kaydırmadım. Çünkü bizim ihtilafımız İslam alametleri meselesi değildir. İhtilafımız hali Müslümanlar tarafından bilinen, vakası açık olan toplumların İslam alametleri nasıl algılanmalıdır meselesidir. Allah Subhanallahu ve Teala, kitabında hanam sona erince müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları gözetin, eğer tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın, öldürmeyin. Muhakkak ki Allah çok affeden ve çok bağışlayandır.'' buyuruyor. Allah subhanallahu ve Teala ayetin girişinde müşrikleri öldürmeyi emretmiştir. Ayetin devamındaysa bazı şartlar çerçevesinde bunun durdurulmasını istemiştir. İlk olarak eğer tevbe ederlerse ifadesini kullanmıştır. Tüm tefsir kitaplarında burada tevbeden kasıt, şirkten tevbe etmektir şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca alimler bu ayeti açıklarken sahiheyn başta olmak üzere birçok hadis imamının kitaplarında naklettiği gibi şu hadisi zikretmişlerdir. Ben insanlar La ilahe illallah deyinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Söz gelimi İmam Kurtubi Rahimehullah bu ayetin tefsirinde tevbe şirkten dolayı yapılır ve öldürme onun yok olmasıyla ortadan kalkar demiştir. Tefsirci İbni Arabi de bu ayet ve hadis ikisi de aynı manaya gelir demiştir. Dikkat edilirse Allah Subhanahu ve Teala müşriye İslam sıfatı vermek için şirkten tevbeyi şart koştuğu gibi bunun yanında Müslümanların onlarla olan muamellerinde yine bu noktayı esas almalarını emretmiştir. Nitekim fitne kalmayınca yedek onlarla savaşmanın manası da budur. Meselenin asıl noktası ise şüphesiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Kur'an'a muhalefet etmez. Bilakis Resulullah Kur'an'ın hem sözlü hem de fiili olarak en güzel açıklayıcısıdır. Zaten onun görevlerinden biri de budur. O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni beyan etmen için sonra zikri, Kur'an'ı indirdik. Umulur ki düşünürler. Nahl Suresi 44. Ayet Biz kitabı sadece hakkında ihtilafa düştükleri şeyi açıklaman için ve iman eden bir topluma hidayet ve rahmet olarak indirdik. Nahl Suresi 64. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manayı ifade etmek için şöyle demiştir. Ben insanlar La ilahe illallah diyene, Namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Eğer bunu yaparlarsa canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Şimdi şu soruyu sormak istiyoruz. Acaba Allah subhanallahu ve Teala can ve mal emniyeti için şirkten tevbe şart koşarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir şart mı belirlemiştir? Asla! Kuşkusuz o dönemde bir insanın düşmüş olduğu şirklerden teberri ettiğini ve onlardan pişmanlık duyduğunu kelime-i tevhid ifade ettiği için Resulullah böyle buyurmuştur. Ayrıca o dönemde bütün müşrikler bu kelimenin ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlar ve bu kelimeyi söylemekte neleri ellerinin tersiyle ettiklerinin ve neleri kabul ettiklerinin bilincindeydiler. Bundan dolayı da şirkten teberriğinin ve İslam'a girişin sembolü kelime-i temhitti. Nitekim Allah subhanallahu ve teala yoksa ilahları tek bir ilah mı yaptı? Şüphesiz bu şaşılacak bir şeydir buyurmaktadır. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Müşrikler hem lat-menat putlarını bırakmayacak hem de kelime-i tevhidi söyleyecek olsalardı. Acaba canlarını ve mallarını Allah Resulü'nden kurtarmış olurlar mıydı? Bu büyük bir tezat değil midir? Kimsenin böyle bir soruya evet diyeceğini zannetmiyorum. Öyleyse kelime-i tevhid, şirki terk etmenin sembolü olduğu müddetçe bir insana İslam hükmü verir. Nasıl ki Mekkeliler veya o gün yaşayanlara putlarına ibadet etmekle beraber bu sözü söylemeleri onlara bir fayda vermeyecekti, işte bugün de durum aynen böyledir. Kişi bugünün var olan şirklerine açıktan düşüyor ve bir yandan da bu kelimeyi söylüyorsa, bu kelime ona ne hükmü İslam anlamında ne de hakiki İslam anlamında bir fayda sağlamayacaktır. Zira bunun sebebi de bu kelimenin şirkten tevbe özelliğini yitirmiş olmasıdır. Alimler kişinin içinde bulunduğu hale göre onun İslam'a nispeti ve kelimeyi tevhidine yaklaşmışlardır. Bu da onların sahabenin fıkhına muvaffak olduklarını gösterir. Biz de bu toplumla iç iç olduğumuzdan hali bilinen toplumlara yapılan muameleyi yapmak zorundayız. Bizler hiç bilmediğimiz ve nazari olarak hükmünü tartıştığımız insanlardan bahsetmiyoruz veya kelime-i dışında onların haline dair hiçbir bilgiye sahip olmadığımız insanlardan konuşmuyoruz. İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi olan İmam Muhammed Rahimehullah, Ziyerun Kebir adlı eserinde, bir kafir üzerinde bulunduğu şeyin hilafına bir şeyi açığa vurursa onun İslam'ına hükmedilir. Bu konunun temel delili ise insanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum hadisidir. Resulullah bunu söylemeyen putperestlerle savaştı. Ayrıca Medine'de Yahudileri İslam'a davet ettiğinde ise peygamberliğinin kabulünü imanlarına alamet saymıştır. Bir Müslüman bir müşriği öldürmek istediği zaman ona saldırınca müşrik Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse, şayet o müşrik bunu söylemeyen yani kabul etmeyen bir toplulukdaysa, Müslüman onu öldürmekten vazgeçmelidir. İmam Begabi Rahimehullah, kafir şayet putpereste ve tevhidi ikrar etmiyorsa, La ilahe illallah demesiyle İslamına hükmü olunur, sonra da İslam'ın tüm ahkamını kabul edip, İslam'a muhalif tüm dinlerden biri olmaya zorlanır. Eğer tevhidi ikrar edip, risaleti inkar ediyorsa, La ilahe illallah sözüyle İslamına hüküm olmaz, yani Müslüman olmaz. Ta ki Muhammedun Resulullah deyinceye kadar. Eğer, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem risaletinin Araplara has olduğuna inanıyorsa İslam'ına hükmü olunması için tüm insanlığa demesi gerekir. Eğer bir vacibi inkar etmiş veya haramı mübah saymışsa o itikadından dönmesi gerekir İslam'ına hükmedilmesi için. Taberi ve başkaları şöyle demiştir. Birinci, yani la ilaha illallah sadece kelimeyi tevhidi ikrar etmeyen putperestlerle savaşırken söylenmiştir. İkinci, La İlahe illallah Muhammedun Resulullah, tevhidi ikrar edip nübüvveti inkar edenlere söylenmiştir. Üçüncü de yani kim namazımızı kılar, kıblemize yönelir ise şuna işaret vardır. İslam'a girip de itaat etmeyenlerle ve amel etmeyenlerle ta ki boyun eğinceye kadar savaşılır. İmam Nebevi Rahimehullah şerhinde Hattabi dedi ki Malumdur ki burada kastedilen ehli kitap değil putperestlerdir. Çünkü ehli kitap zaten La ilahe illallah diyor. Buna rağmen onlarla savaşılır ve kılıç kafalarından kalkmaz. İmam Nebevi Rahimehullah devamla şöyle der Kadı iyat bunu yani Hattabi'nin sözünü zikretti. Ayrıca üstüne şunları ekledi ve meseleyi açıklığa kavuşturdu. Dedi ki can ve malın koruma altına alınmasının la ilahe illallah has olması bu imanı kabul etmenin bir göstergesidir. Bundan kasıt Arap müşrikler ve tenhid ehli olmayan putperestlerdir. Çünkü onlar ilk olarak İslam'a çağırıp bunun üzerine kendileriyle savaşanlardır. Ama onların dışındakilerden temhidi ikrar edenlere gelince mallarının ve canlarının korunmasında la ilahe illallah yeterli değildir. Zira onlar küfür halinde de bu sözü söylemektedirler ve ayrıca bu onların itikadındandır. Bundan dolayı başka bir hadiste ve benim Resul olduğuma şehadet edip namazı kılıp zekatı verinceye dek denmiştir. İmam Nebevi bu kadı ı sözüdür. Ben de derim ki hadiste geldiği gibi bununla beraber tüm Resullerin getirdiğine iman da olmalıdır. Aslında kardeşlerimizin yerinde kullanmadıkları, muasır alimlerin algılarını yönlendirerek hatalı tevil etmelerine neden oldukları deliller de buna işaret eder. Kardeşlerimizin kullandıkları Mardin fetvasını bir daha düşünmelerini rica ediyorum. İşin Mardin halkı boyutunu gördükleri gibi Tatarlarla alakalı bölümünü de görmeliydiler. Tatarlar yeni İslam'a girmiş bir topluluktu. Kelime-i tevhidi nüktediyor, namaz kılıyor, kendilerini İslam'a nispet ediyorlardı. Cuma kılıyor, kadılar tayin ediyor, şer'i mahkemeler kuruyorlardı. En önemlisi, hücceti anlamayacak kadar kaba ve bedevi İslam'ı hakkıyla fethedemeyecek kadar da yenilerdi. Ancak bu saydıklarımızın hiçbiri onların İslam'ına hükmen delil sayılmamıştı. Çünkü bir topluluk olarak halleri biliniyordu beydiler de böyleydi. Onlar da küfürlerini gizlemiş, şeriat mahkemeleri ve kadılar tayin etmişlerdi. İslam'ın özünü temsil ettiklerine inanıyorlardı ancak bunların hiçbiri onlara hükmi İslam sıfatı verdirmedi. Çünkü halleri biliniyordu. Aynısı içinde yaşadığımız toplum için de geçerlidir. Halleri bizim yanımızda malumdur çünkü Allah hidayetle şereflendirinceye dek biz de bu toplumun bir parçasıydık. Yani bizler öz benliğimizden, kendimizden konuşuyoruz. Çok uzaklarda olan nazari bir meseleyi tartışmıyoruz. Meselenin aslına dönecek olursak, hali malum bir toplumun kelime-i tevhidini ve kendini İslam'a nispet edişini gerekçe göstererek, onların aslen İslam toplumu olduğunu delin saymak, ircanın bizzat kendisi olmasa da ona doğru bir kayış olduğunu düşünüyorum. Rabbim bizleri hakka muvaffak kılsın. Burada özellikle bizlerle aynı vakayı paylaşmış ve aynı konuları tartışmış tevhid imamlarından nakinlerle onların dilinden sizlere seslenmek istiyorum. Allah'tan subhanallahu ve teala temennim bunları sizlere ve bizlere faydalı kılmasıdır. Sizleri tenzih ediyorum ancak son zamanlarda bazı biraz hor tipler türedi bulduğu mirası har vurup harman savuran ve mirasın asıl sahibine laf söylemekten geri durmayacak kadar da nankör olanlara şahit oluyoruz. Kendi sapık fehimlerinden tevbe etmek yerine tevhid imamlarının aşırı gittiklerini iddia etmeye başladılar. Tevhid imamlarının akidelerini yanlış ve hatalı fetvalarıyla tasih etmeye kalkan muasır alimlerin tevhidi bu imamların kitaplarından öğrendiğini unuttular. Bunun yanında Selefin birine uyacaksanız ölenlere uyunuz çünkü dirinin fitnesinden emin olunmaz tavsiyesini unuttular. Düne kadar Abdülkadir bin Abdülaziz'i göklere çıkardıklarını bugün onu yerden yere vurduklarını ne çabuk unuttular tabi oldukları dirilerin henüz akıbetlerinin dahi netleşmediğini kitaplarını koltuk altlarından düşürmedikleri ilginç fetvalarıyla meşhur alimlerinin Suriye'de ne idüğü belirsiz saflarda saf tutup tevhid ve cihat ehliğine sırt döndüğünü fark dahi etmediler. Bir tarafta akıbetleri tevhid üzere neticelenmiş İki asrı tevhid kandiliyle aydınlatan imamlar beri tarafta yaşarken tabileri tarafından sapıklıkla itham edilen muasır alimler. İnanıyorum ki selefin tavsiyesine uyarak tevhid imamlarının bu konudaki sözlerinden istifade ederiz. Muhammed bin Abdul Behap rahimehullah tevhid kitabında kelime-i tevhidin tefsiri sadedinde kim la ilahe illallah der Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse, kanı ve canı haram olur. Bu hadis, kelime-i tevhidin manasını açıklayan en büyük delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi söylemeyi canı ve malı korumak için yeterli görmedi. Bilakis onu söylemekle beraber manasını bilmek, hatta bunu inkar etmek ve dahi sadece Allah'a dua ediyor olmak da canın ve malın korunması için yeterli değildir. Kişinin canının ve malının korunması Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar etmekle mümkün olur. Bu konuda tereddüt eder veya şüpheye düşerse canını ve malını koruma altına alamaz. Torunu olan davet imamlarından Şeyh Abdurrahman bin Hasan Rahimehullah imamın sözünü şerh ederken, Kelime-i Tevhid'in nutku tek olan Allah'a iman ve tağutları inkarı ifade etmeye delalet etmesi için kılınmıştır. Bu kelimeyi söyleyenler de asıl olan budur. Ancak bu kelimeyi küfür halinde söyleyen, bu kelimeden kastedilen manayı yerine getirmeyen kişilerin hali bu olduğu müddetçe onları koruma altına almaz. Ta ki bu kelimeye küfründen beri olduğuna delalet edecek başka şeyler ekleyinceye dek demiştir. Şeyh başka bir yerde bu noktada dikkat edilmesi gereken bir musibet vardır. Bizim yaşadığımız bu çağın insanları ve daha öncekileri iki şey aldatmıştır. Birincisi, sözü güzel söylediler mi, bunu yeterli görmüşlerdir, amel yapmamayı ve sözün tam zıddına amel etmiş olmayı önemsememişlerdir. Allah Resulü'nün hariciler hakkında sözlerini unutmuşlardır. En hayırlı olanın sözlerinden bir şeyler söylerler, ancak okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkarlar. Bunun kitap ve sünnette örneği çoktur. Konuşup amel etmeyen veya sözü ameline muhalif olanlar yerilir ve buğz olunurlar. Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyüdü. Saf Suresi 3. Ayet İkincisi, çoğu insan kendilerini İslam'a nisbet etmelerinin ve Kelime-i Tevhid'i nükletmelerinin canlarını ve mallarını koruma altına alacağını zannettiler. Velev Kelime-i Tevhid'in anlamı olan şirkin nefi, ibadeti Allah'a halis kılma gibi şeylerle amel etmeseler dahi. Şeyh'in oğlu Abdüllatif bin Abdurrahman rahim bu zamandaki müşriklerin çoğu zannetti ki Kelime-i Tevhid'i söyleyenleri tekvir etmek hariciliktir. Oysa durum böyle değildir. Kelime-i tevhidin tekfire engel olması, onun manasını bilen, gerekleriyle amel eden, ibadeti Allah'a halis kılıp ona şirk koşmayanlar içindir. Bu kelime bunlara fayda sağlamıştır. Fakat bu kelimeyi söylediği halde onun gereklerine boyun eğmeyen, Allah'a şirk koşan, Allah'la arasında vasıtalar ve şefaatçiler edinip sadece Allah'ın kudretinde olan şeyleri onlardan isteyen, cahiliye ehlinden müşriklerin putlarına yaptıklarını onlara yapanlara gelince bu kelime onlara fayda vermez. Onlar bu şehadetlerinde yalancıdırlar. Onların şahitlikleri şunun gibidir. Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen muhakkak Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin muhakkak kendi peygamberi olduğunu bilir. Bununla beraber Allah münafıkların kesin yalancı olduklarına şahitlik eder. Şeyhin oğulları ve Hamd bin Nasır'a soruldu. Müşrik harp esnasında kelime-i tevhidi söylerse ne olur? Bu konuda tafsinat vardır. Şayet müşrik şirk ve küfür halinde bu sözü söylemiyorsa ve harp esnasında söylerse ondan el çekmek gerekir. Allah Resulü dönemindeki müşrikler gibi. Onlar şirkallerinde hallerinde bu kelimeyi söylemezlerdi. Söyledikleri zamanda bu İslamlarına alamet sayılırdı. Bu kelimeyi söyleyenlerden el çekilmesi gerektiğini ifade eden hadisler bu manaya işaret eder. Ancak müşrik şirk halinde ve onun malını canını mübah kılan amelleriyle beraber bu kelimeyi telaffuz ediyorsa öldürülür, malı ve kanı da helaldir. Ebu Bekir es-Sıddık'ın Araplar mürtet olduğunda yaptığı gibi, onlardan kelime-i şehadeti söyleyen, namaz kılanlar ancak zekatı vermeyenler vardı. Yani tevhid imamları da bu hadisleri mutlak kabul etmemiş, sahabenin fehmiyle yola çıkarak tafsilata girmişlerdir. Rabbim bizleri Hakk'a muvaffak kılsın. Takip ettiğimiz menhecde vahye ve onun doğru anlayışı olan selefin vehmine muhalefetten sakınalım. Kardeşlerim, muayyen olan meselelerde vahye muhalefetten sakınmamız gerektiği gibi genel sayılacak adımlarımızda da bu muhalefetten sakınmalıyız. Bazen attığımız adımlar Kur'an ve sünnetin ruhuna veya selefin metoduna aykırı olabilir. Bunlar arasından hatırlatmak istediklerim şunlardır. İlk olarak sizler bazı amelleri ve onları işleyen insanların durumunu tartışmaya açtınız. Aynı zamanda muvahhid kardeşlerinizle aranızı da açtınız. Müslümanların safında çatlağa neden oldunuz. Yaptığınızın hata olduğunu düşünmekle beraber hedefinizin bu olmadığını düşünüyorum. Sizin hedeflemiş olduğunuz bu olmasa da ortaya çıkan sonuç maalesef böyle olmuştur. Bununla beraber İslam için hizmet eden birçok insanın kafasını da karıştırdınız. Peki bütün bunlar kimin için? Siz de takdir edersiniz ki bu meseleler Müslümanların problemi olan meseleler değildir. Bunlar daha ziyade dinden yüz çevirmiş ve her türlü şirk, bidat ve masiyet musibetiyle müptela toplumun meselesidir. Acaba vahiy nazarıyla baktığımızda buna değer mi? Ya da bu insanların durumlarını tartışmaya açmak ve Müslümanların saflarında çatlağa neden olmak vahyin çizgisine ne kadar uygundur? Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Oysa Allah onları işlediklerinden dolayı baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdıklarını mı doğru yola eriştirmek istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa onun için bir yol bulamazsın. Kendileri gibi sizin de inkar etmenizi ve onlarla eşit olmanızı istediler. Allah yolunda hicret etmedikleri sürece onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun ve yakaladığınız yerde öldürün. Onlardan bir dost ve yardımcı edinmeyin. Nisa suresi 88 ve 89. ayetler Tefsir kaynakları bu ayetlerle alakalı iki nüzul sebebi aktardılar. Bunlardan ilki İmam Buhari ve Müslim'in de aktardıkları ayetin Uhud Savaşı'na katılmadan yoldan dönen münafıklar hakkında olduğudur. Müslümanlardan bir grup onları öldürmek gerektiğini, bir diğer grupta onlara karışmamak gerektiğine inanıyorlardı. Bunu kendi aralarında tartışıp iki ayrı görüşe ayrılınca Allah Subhanahu ve Teala onları uyaran bu ayetleri indirdi bir diğeri ise bu ayetin Mekke'de kalan ve hicret etmeyen ancak Müslüman olduğunu iddia edenler hakkında olduğudur. Müslümanlar bunların durumunu tartıştılar. Kimileri onların müşriklerle beraber olup onlara destek verdiği için kanları ve mallarının helal olduğunu savundu, kimisi ise sizinle aynı kelimeyi söyleyen insanları mı öldüreceksiniz diyerek itiraz etmiş ve iki ayrı görüşe ayrılmışlardı. Olayın özü, Zahir Emir'de Müslüman olan bir topluluk Allah'ın emirlerinden birinde geri kalmıştır. Bunu ister hicret, isterse de cihat kabul edelim. Allah'ın emrine boyun eğen Müslümanlar geride kalanlar hakkında tartışınca İslam saflarında ayrılık belirmiştir. Hakkında tartışılan insanlar buna değmediği için Allah Subhanahu ve Teala sahabeyi uyarmıştır. Allah'ın emirlerine icabet etmeyerek kendilerini içinde bulundukları kötü duruma düşüren insanları siz ne diye tartışıyorsunuz demiştir adeta. Bugün sizlerin durumlarını tartışmaya açtığınız veya ortaya attığınız düşüncelerden dolayı Müslümanlar arasında durumları tartışmaya neden olan ve safları ortadan bölen insanlar kimdir? Değer mi acaba? Allah'ın tevhide dair tüm emirlerinden geri kalmış, dünyasını ahiretine tercih etmiş insanlar değil midir bunlar? Hali bu olan insanlar hakkında bu tutum niye? Zaflarda iki düşünceye sebebiyet vermek niye? Diyebilirsiniz ki bu bizim başlattığımız bir tartışma değildir. Zaten var olan bir konuyu gündeme getirmiş olduk. Doğrudur, bu tartışma vardır. Bunu başlatanlar hata etmiştir. Bu konuları tekrardan açıp bu hatanın devamına sebebiyet verenler de bu hataya ortak olmuştur. Bu insanlar ne cihattan ne de hicretten geri kalmıştır. Bunlar bütün insanlığın kendinden dolayı yaratıldığı tevhidden geri kalmıştır. Onların dünyayı ahirete tercih etmeleri ve vahiden yüz çevirmeleri nedeniyle içine düştükleri durum Müslümanların safında neden çatlan eden olsun ki? Buna değecek ne yaptılar bugüne dek? İkinci olarak Allah'ın subhanallahu ve Teala) kitabında açıkça iptal ettiği ve muteber saymadığı şeyleri ihya etmekten sakınalım. Örneğin yöneticiler küfür ehlidir çünkü İslam'ın açık küfür olarak kabul ettiği şeyleri işliyorlar. Ancak halk böyle değildir, onlar meselenin farkında değildir düşüncesi. Yöneticiler Allah'a şirk koşuyor ve insanları sistem aracılığıyla buna davet ediyorlar. İnsanlar bahiden yüz çevirdiği için bunu fark edemiyorlar ve aldatılıyorlar. Aldatılan ve yaptığının farkında olmayan ancak yöneticilere ittiba ettiği için onların düzenine uymuş insanların durumu İslam'da nedir? Hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkarlar. Zayıflar, büyüklenenlere derler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da şöyle derler, Allah bizi doğru yola eriştirseydi, şüphesiz biz de sizi doğru yola yöneltirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da bizim için birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yok. İbrahim Suresi 21. Ayet Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, ah keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere itaat etseydik derler. Derler ki Rabbimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ahzab Suresi 66-68. ile Ayetler İnkar edenler dediler ki, Biz ne bu Kur'an'a ne de ondan öncekilere inanırız. Sen onları Rablerinin huzurunda durdurulmuş halde birbirlerine söz atarlarken görsen, Zayıf düşürülenler büyüklenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Büyüklenenler de zayıf düşürülenlere derler ki size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi alıkoyduk? Hayır, gece gündüz hileler kuruyor, bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını açığa vururlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar dolarız işlediklerinden başka bir şeyle mi cezalandırılıyorlar. Sebe Suresi 31 ila 33. ayetler. O gün her insanı imamıyla çağırırız. İsra Suresi 71. ayet. Yaşadığı zamanda insanları hidayete veya delalete çağıran yöneticiyle çağırırız anlamındadır. İbn Abbas radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününü anlatırken Kıyamet gününde insanlar bir araya toplanır. Rabbimiz, her kim neye tapmışsa onun ardına düşsün buyurur. Artık kimi güneşin, kimi ayın, kimi tağutların peşine düşüp gider. Ayetler ve hadisler açıktır ki, dünyada küfrün öncülerine tabi olanlar aldatılmış ve tuzağa düşürülmüş olsalar da kıyamet gününde liderleriyle haçlı olacak. Onlarla aynı sonu paylaşacaklardır. Allah subhanallahu ve Teala konuyu müteaddit kereler açıklamasına ve içinde yaşadığımız toplumun yönetime ittibası açık olmasına rağmen tarihin satır aralarından cımbızlanmış ve vakıa ile alakası olmayan fetvalarla vahye muhalefet niye? Rabbim bizleri doğruya muvaffak kılsın. Üçüncü olarak, Selef'in anlayışında ister açık ister kapalı olsun akidevi muhalefetlerde tafsilat yoktur. Onlar, olabilecek en sert şekilde akidevi sapmaların önüne geçmiş, ahkamda tafsilata gitmemiş, aynı safta görünenlere aynı muameleyi yapmışlardır. Açık meseleye örnek, riddet olaylarıdır. Sahabe, ne mürtetlerde ne de onlarla aynı dönemde, başkaldıranlarda tafsilata girmemiş, onları aynı kefeye koymuştur. Kandırılmış, cahil, tevili olan ve benzeri ıslahatlar ortaya atmak yerine, bu sorunu ortadan kaldırmak için çabalamışlardır. Onların yapmadığı bu ayrımı maalesef onlardan sonra gelenler yapmıştır. Anlayışlarına tabi olmakla mükellef oldukları ancak bunu yapmadıkları gibi sahabenin anlayışına müdahaleye kalkışan bir zümre, sahabe adına tafsinat yapmaya kalkışmış, ilginç taksimatlarla konuyu içinden çıkılmaz hale getirmişlerdir. Oysa sahabe bir konuda durmuş veya ilerlemişse bu ilimledir. Onlar bazılarının behminde olduğu gibi sahti insanlar değildir. Yeryüzünün gördüğü en derin anlayış ve basiret onlardaydı. Onların kendi dönemlerinde vuku bulan riddet, kaderin inkârı, zekatı vermeme olaylarındaki tavırları çok nettir. Sizlere Ömer bin Abdülaziz'in dilinden. O sahabeler topluluğunun durduğu yerde dur. Çünkü onlar bilerek duruyorlardı. Terk ettiklerini de derin bir basiretle terk ediyorlardı. Onlar terk ettiklerini neden dolayı terk ettiklerini çok iyi biliyorlardı. Şayet terk ettiklerinde bir fazilet olsaydı onu yapmaya onlar daha layıktılar. Eğer onların terk ettikleri için onlardan sonra ortaya çıktı derseniz, bunu onların yoluna ve onların sünnetine muhalefet edenlerden başkası ortaya çıkarmadı. Onlar gerektiği kadar ve yeterli miktarda konuştular, anlattılar. Onların yaptığından fazlasını yapan yolda kalır. Onların yaptığından fazlasını yapan yolda kalır. Onların altında kalansa eksik yapmış olur. Bir takım kimseler onlardan geri kaldılar ve bu yüzden uzak düştüler. Bazıları da onları geçerek aşırılık yaptılar. Onlarsa şüphesiz bu ikisi arasında doğru bir çizgide. Onlardan sonra gelen ve onlara tabi olan selefimiz kapalı kabul edilen meselelerde de farklı bir yol izlememiştir. Kur'an mahluktur fitnesi ortaya çıktığında, kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir demişlerdir. Denebilir ki bu kaideyi her zaman tatbik etmediler. Doğrudur. Zaten mesele bu değildir. Mesele, selefin tafsilata gitmemesi ve insanların batıl akidelerden korumak adına net hükümler ortaya koyduklarıdır. Amel ve muamele olarak da böyle davranmışlardır. Bu fitneye düşen insanlara yaptıkları muamele, onlar hakkında soru soranlara verdikleri cevaplar hep bu cinstendir. Tafsilat zikretmemiş, onları aynı kefede değerlendirmişlerdir. Sakın ama sakın alefin ortaya çıkardığı ve selefin metoduna zıt olan şeyleri insanların önüne işte fıkıh budur diye koymayalım. Allah'tan korkalım, şerrin tümü bu ümmete selefe muhalefet edenlerden geçmiştir. Kapalı olan bu meselelerde selefin tutumu için kendi kitaplarına bakmak yeterlidir sanırım. Muasırlardan bazıları güncel meselelerde yapılanın küfür olduğuna fakat yapanın kâfir olmadığına 15 sayfa ayırmayı ilim sayınca, arkasından birilerinin de buna işte fıkıh, işte ilim ve işte derinlik dediğini duyunca, ürkmemek elde değil. Selefe muharif ilim, fıkıh ve derinlik birilerine mübarek ola dursun, biz konumuza dönelim. Sizlerin de selefin metodu konusunda hassas olduğunuzu biliyorum ve hüsnü bu yöndedir. Ancak hepimizde olabileceği gibi bazen insan farkında olmadan bunun dışına çıkabiliyor. Hususen selef alimlerini onların kendinden öğrenmek yerine onlardan asırlar sonra yaşamış alimlerden öğrenmeye kalkınca işin rengi tamamen değişiyor. Çünkü alimin aktardığı doğru ancak anladığı hatalı olabiliyor veya selefin tutumunu yorumlarken hatalı yorum olabiliyor. Ondan dolayı kavli, kavlin kendinden öğrenmek en doğrusu olsa gerek. Bugünlerin tartışma konusu olduğu için özellikle bir örnek vermek istiyorum. İbni Teymiye rahimihullah, dört mezhep imamı ve onların dışındaki imamların ittifakıyla namaz meslurul hal yani namaz veya kelime-i tevhid gibi İslam alametleri ishar edip ondan herhangi bir küfür görülmeyen kişi olan her Müslümanın arkasında kılınır. Kim cuma namazını veya cemaatle namazı ancak akidesini bildiğim adamın arkasında kılarım, akidesini bilmediğimin arkasında kılmam derse, sahabeye, selefe ve imamlara muhalefet eden bir bidatçıdır. Bir başka yerde, bazı insanlar, hevalar, bidatlar çoğaldığı zaman sadece bildiği insanların arkasında namaz kılmak ister. Bunu ben yapar. İmam Ahmet'e soru sorulduğunda verdiği cevap da böyledir. Ancak Ahmet, halini bilmediğimin arkasında namaz olmaz dememiştir. İmam Ahmet'in ve Selef imamlarının bidatların çoğaldığı zamanda, namazları tanıdıkları insanların arkasında kılmaya gayret ettikleri doğrudur. Ancak bunu istihbaben mi yapmışlardır yoksa o namazları geçersiz mi saymışlardır? Buradan sonrası İbni Teymiye'nin Rahmihullah kendi yorumudur. İmam Ebu Ya'la Tabakatül Hanabile kitabında, İmam Merzevi'den Rahimehullah aktarır. Ahmet'e soruldu. Yolda giderken ezan veya kamet sesi işitiyorum, gidip namaz kılayım mı? İmam Ahmet, ben bu konuda rahat davrandım. Ancak vidatler çoğalınca sadece tanıdığın insanların arkasında namaz kılın. Burada dikkat edilirse arkasında namaz kılınacak şahıs belli değildir. Yolda ezan sesi duyulan herhangi bir yer sorulmuştur. İkinci olarak İmam Ahmet Rahimehullah, Ilk başlarda bu konuda rahat davrandığını ama sonradan fikrini değiştirdiğini söylemiştir. Son olarak da illeti bidatlerin çoğalmasına bağlamıştır. Bunu daha iyi açıklaması için şu noktanın anlaşılması gerekir. Cehmiye bidati ilk çıktığında İmam Ahmet Rahimehullah bu bidat ve ehli hakkında net bir fikre sahip değildi. Kur'an mahluktur sözünün bidat olduğunda ittifak etseler de, bunun küfür mü yoksa dinden çıkarmayan bir bidat mı olduğunda tereddüdü vardı. Bu sebepten dolayı onların arkasında namaz kıldı ve insanlara kıldırdı. İmam Hallal Rahimehullah, Es-Sünne adlı eserinde bize Muhammed Ali Ebu Bekr haber verdi. Yakup bin Bahtan Ahmet bin Hanbel'e Kur'an mahluk meselesini sordu. Ahmet, ben daha önce kafir demekten korkuyordum. Sonra Allah'ın sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlar ayetini görünce kafir demeye başladım. Benzer bir nakli Ebu Yağla tabakatında yapmıştır. Ben onları bazı ayetleri görünceye dek tekfir etmezdim. Ancak Kur'an Allah'ın ilmidir, kim de Allah'ın ilmine yaratılmış derse kafir olur. Demek ki İmam Ahmet'in rahim bu bidati ve sahiplerini tekfir etmediği bir dönem vardır. Bu dönemde İmam Ahmet'ten nakledilen rivayetlerle hareket etmek doğru değildir. Daha sonra bunun küfür oluşu ve yaygınlaşması neticesinde İmam Ahmet sadece tanıdıkların arkasında namaz kılmayı emretmiştir. Ebu Davud Rahimehullah mesailinde, ''Namazları Cehmi imamların kıldırdığı dönemde Ahmet'e cuma namazlarını sordum.'' ''Ben iade ediyorum. Sen de ne zaman Kur'an mahluktur diyen birinin arkasında kılsan namazını iade et.'' dedi. Demek ki İmam Ahmet'in Rahimehullah namazı kılması veya terk etmesi istihbaben değildir. Bundan dolayı da namazlarını iade etmiştir. Benzer rivayetler başka imamlardan da nakledilmiştir. İmam Malik'e kaderi inkar edenlerin arkasında namaz soruldu. Soru sorana ''Sana sorulursa arkasında namaz kılma.'' Dedi. Adam, cumayı da mı kılmayayım diye sorunca, evet, cumayı da kılma. Şayet ondan korkar ve sakınman gerekirse onunla kıl ancak öğlen namazı olarak iade et. Demek Selef imamları o gün namaz kılsalar dahi, bunu namazın sahih olduğuna inandıklarından değil, takiyeden yapmış, daha sonra namazlarını iade etmişlerdir. Halife Me'mun, Kur'an mahluktur fitnesini ishar ettiği günden itibaren İmam Yahya bin May'in cuma namazlarını iade etmiştir. Oysa biz biliyoruz ki Yahya bin May'in bu konudaki itikadını gizleyenlerdendir. Hatta ikrah var diyerek kendisi de Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemiş, bu sebeple İmam Ahmet de araları açılmıştır. Korkudan dolayı arkalarında kıldığı cumaları iade etmiştir. Yani seleften gelen bazı nakinleri böyle anlamak gerekir. Namaz kılmaları namazı sahih görmelerinden değil, mecburiyettendir. Şeyh Abdüllatif bin Abdurrahman'a Cehmiye arkasında namaz soruldu. Oğlu Abdullah'ın da naklettiği gibi İmam Ahmet cumaları ve diğer namazları onların arkasında kıldığımı iade ederdi. Mürtedlerin devleti ve gücü olduğunda Müslümanlar da aynısını yapmak durumunda kalabilir. Bu nakilleri yapmamın sebebi alimlerin seleften aktardıklarıyla yorumladıklarının birbirinden farklı olduğunu göstermek içindir. İbni Teymiye'nin aktardığı ve birçok muasırın da yapışıp muhalifini harici ilan ettiği icmalar beşer olarak selefi yanlış anlamalarının neticesidir. Şayet rafiziler gibi alimlerimizin masum olduğuna inanmıyorsak bunda şaşılacak bir şey yoktur. Onun döneminde birçok alim selefi yanlış anlayıp batıl birçok görüşü selefe nisbet ettiği gibi İbni Teymiyye rahimehullah bu cüz'i meselede selefin yanlış anlamış ve onlardan aktardığı doğru nakilleri yanlış yorumlamıştır. Bununla beraber acaba selef imamları yaşasa ve demokrasi, laiklik, modernistlik, hadis inkarcılığı, kabirperestlik, dinden yüz çevirme, dinle alay, putları ve tağutları tazim, Allah düşmanlarını dost edinme, Allah'ın sıfatlarını tevil bidatlerinin yüzde doksanlar seviyesinde yayıldığını görseydi acaba nasıl davranırdı? Burasını da sizlere bırakıyorum. Son olarak Rabbim söylediklerime şahittir ki, ben gücüm nispetinde ıslah etmek istedim. Kimseyi kırmak veya hedef haline getirmek aklımdan dahi geçmedi. Kendileri için hayır dilediğim ve ayaklarının kaydığını düşündüğüm iki zümreye nasihat etmek istedim. Biri bu fikirlere itikad eden ve bunları savunan, diğeri bunlara inanmasa da cemaatsel bağlar ağır bastığı için buna süküt eden kardeşlerim. Bu ilk yaptığım bir şey de değildi. 2008 yılında benzer düşüncelerle safları bölenlere de aynı tepkiyi gösterdim. Sevdiğimiz insanları itikad esası üzerine sevdiğimizden değişen itikadla beraber bakışımızın da değişmesi normaldir. Hatta bir taifeye reddiyede bulunup başka bir taifeye sükürt etmenin adalette bağdaşmayacağını düşündüm. Bununla beraber benim mezdimde mesele basit bir ihtilaf değildir. Şirkleri ve cahiliye ehli oluşları bize güneşin aydınlığı gibi açık olan bir toplumun genel olarak İslam kabul edilmesi itikadi bir sapmadır ve muhakkak ıslah edilmesi gerekmektedir. Rabbimden dileyim bu yazıyı bazı kardeşlerim için göz aydınlığı, bazısı içinse faydalı bir nasihat kılmasıdır. Bu yazıyla kardeşlerimizi rüştüne döndürmesidir. Ve bilinmesini isterim ki ben yukarıda zikri geçen düşüncelerden ve bu düşünceye sahip olan insanlardan biriyim. Vakası açık olan ve Müslümanlar tarafından bilinen toplumlar hakkında bu düşüncelerin bidat düşünceler olduğuna inanıyorum. Şüphesiz Allah subhanallahu ve Teala her şeyin en doğrusunu bilendir. Bu yazı Tevhid dergisinin 24. sayısında yayınlanmıştır.